Geçen haftadan devam. İyi ama yemediğimiz tüm o hayvanlara ne olacak? Bunun cevabı çok basit. Hayvansal yiyecek tüketmeyi bırakırsak, dünyaya evcilleştirilmiş hayvan getirmeyi de bırakmış oluruz. Nokta. Peki, şu an sahip olduğumuz hayvanları ne yapacağız? Bu, o hayvanlara karşı taşıdığımız ahlaki yükümlülükleri nasıl tanımladığınıza göre değişir. Bu hayvanları öylece yaban hayata salmak bir seçenek değil. Bugün gördüğümüz inekler, domuzlar, tavuklar, hindiler ve daha niceleri vahşi hayvanlar değil. Bizim tarafımızdan yiyecek olarak tüketilmek üzere evcilleştirildiler. Hayvanların ahlaki açıdan değerinin, sağ duyunun biçtiğinden daha fazla olduğunu düşünüyorsanız şu an burada olan hayvanlara doğal sebeplerle ölecekleri güne kadar bakmamız ve dünyaya daha fazla evcilleştirilmiş hayvan getirmememiz gerektiğini düşünebilirsiniz. Veya hut şu an mevcut olan hayvanları ve hayvansal ürünlerin tamamını yedikten sonra Dünyaya daha fazla evcilleştirilmiş hayvan getirmememiz gerektiğini de düşünebilirsiniz. Ne var ki nihai cevap her iki seçenek içinde aynıdır. Hayvan yemeyi bırakmamız gerektiğini düşünüyorsak dünyaya evcilleştirilmiş hayvan getirmeyi de bırakmak zorundayız.